868. konu, Hz. Ali'nin kanaat sahibi olması ve Sa'd'ın bu konuda oğluna tavsiyede bulunması, Hz. Ali kurumuş kötü hurmalardan birkaç tane yiyip üzerine de biraz su içtikten sonra eliyle karnına vurarak, kimin karnı kendisini ateşe götürürse o Allah'tan uzaklaşmıştır, dedi, sonra da şu şiiri okudu, sen karnının ve şehvetinin isteklerini ne kadar yerine getirirsen o oranda da yerilmeyi ve kötülenmeyi hak etmiş olursun, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: Ey insanoğlu, sakın gelecek gününün sıkıntı ve kaygısını bugünden çekme. Çünkü eğer yarına kadar yaşayacak olursan rızkın senin ayağına gelecektir. Bilmiş ol ki, ihtiyacından fazla mal kazanırsan birilerinin hazine darlığından başka bir şey yapmış olmazsın. Hazreti Saad oğluna şu tavsiyede bulunmuştur: Ey oğul, zenginliği kanaatla birlikte iste. Çünkü kanaati olmayan bir kimseyi hiçbir mal zengin edemez.